<gülüyor> ay yo yo güldüğüme bakmayın ciddiyim yaparım Bana katılın Konuğum onun o halde Haydi canlanın biraz Şöyle bir düşünün bakalım Bu yayını dinleyen kaç kişinin kredi kartı borcu yok? <gülüyor> <Gülüyor> Aslında her şey ne kadar da güzel başlamıştı değil mi? Neredeyse sokaklarda dağıtıldı kartlar. Her biri renk renk, çeşit çeşit ve de ne kadar çekiciydi. Hatta rengine göre o lanet olasıcalar prestijin bile simgisi olmuyor mu hala? Aslında ara bölgeye ya da Cehenneme gelmeden önce şeytanın tasarladığı en güzel hediyelerden biri olduğunu itiraf etmem gerek. Hep nasıl derler bilirsiniz. Efendim, kartımızın olanakları saymak da bitmez. İnanın çocuk oyuncağından bir farkı yoktur. <gülüyor> i̇şte bu gece bu can yakan, hayat söndüren çocuk oyuncaklarından birine bulaşan bir kadının hikayesi var NTV frekanslarında. <gülüyor> Hadi siz de katılın oyuna. Ne de olsa kredi karttır, yani o plastik paralar hayatınızın en can alıcı noktalarında sizleri beklemiyor mu? Güzel. Öyleyse maestro... Gece yarısı hikayeler başlasın. Jahanım, zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen oturun. Aslına bakarsanız, böyle bir ortamda ve bu sıkıntılı günlerde Telefonla özel davet alıp e, kredi kartı sahibi olmak için öyle pek sık çağrılmıyorum. <gülüyor> Aslına bakarsanız biz de her gün bu teklifi yapmıyoruz. E, çay kahve size ne ikram edebilirim? E, şimdilik bir şey almayayım. Teşekkür ederim. Ben Mesut Soykan. Bankamızın kredi kartları departmanı müdürüyüm. Sayın Jale Yılmaz, dosya ve kayıtlarınıza baktık ve... ...biraz sorunlu bir kredi kartı geçmişiniz var. Biliyorum... Evet Şöyle bir daha bakıyorum da Geçmişinizde ne kadar kartınız varsa Hepsi iptal edilmiş Alışveriş mağazalarınkiler de dahil olmak üzere Haklısınız Ama hepsi geçmişteydi Ben gerçekten Gerçekten dersimi aldım O halde sorun yok Bizim kredi kartımız hakkında Ne biliyorsunuz peki Açıkçası hiçbir şey e, Telefonunuza kadar sizi hiç duymamıştım O halde şöyle diyelim biz, modern yaşamın artık bu şartlar dahilinde ve nakit tabanla idare edilemeyeceğini düşünüyoruz. İşte bu yüzden, başka bir yerden kart ya da kredi alamayacak kişilere kendi önerilerimizi sunuyoruz. Sanırım siz son çare kredi kartısınız. Evet, aynen öyle. Ama bu sebepten dolayı alışılmışın dışında ve kesinlikle uyulmasını istediğimiz kurallarımız var. Ne gibi? Örneğin alışveriş sonrası minimum ödeme tutarının normalde olan 30 gün yerine bir hafta içinde ödenmesine şart koşuyoruz. Ama bu biraz ağır değil mi? Kart sahiplerimizin çoğu bunu önemsemiyor. Size inanmamızın sonucu ortaya çıkan bir nevi jest ya da iyi niyet gibi düşünebilirsiniz. Ama başka katı cezalar ve servis kesintileri de var. Zaten hepsi burada. ...kart sahibi anlaşmasında yazıyor. Evet, ne diyorsunuz? Nereye imzalayacağım? Hemen şurayı. Ama bence bir okusaydınız. Okumama gerek yok ki. Hep aynı zırvalıklar. <gülüyor> Artık yaptırımları bile ezmerledim. <gülüyor> o halde mesele yok. Siz kararınızı verdiniz. Öyleyse işte kartınız. Nasıl yani? En az iki üç hafta beklemem gerekmiyor muydu? Yani kartın ev adresime gelmesi için. Hayır. Biz zaten potansiyel müşterilerimiz hakkında dersimize çalışırız. Ve büyük bir yüzdeyle de kimin kartı alıp almayacağı, tereddüt edip etmeyeceği, zaman isteyip istemeyeceği ya da sizin gibi hemen bu şansı atlayıp atlamayacağınızı az çok tahmin ederiz. Öyleyse diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Son çare kartınız hayırlı uğurlu olsun Şale Hanım. Ama ne olur bir haftalık minimum ödemeyi atlamamaya gayret edin. Elbette. Siz hiç merak etmeyin Mesut Bey. Mehtap, mırmırı dışarı çıkardın mı? Aa, tabii çıkardım ablacığım. Yoksa enişten burada duramaz ki. <gülüyor> Biliyorsun kedi ve köpek bende alerji yapıyor. Yoksa hiç önemli değil. Zaten bu yüzden sen eve geleceğin zaman hayvanla saklambaç oynuyoruz ya enişte. Sen onu bırak da söyle bakalım Mehtap Hanım. Finaller nasıl gidiyor? Ben elimden geleni yapıyorum ama hocalara bunu anlatmak çok zor. Olsun hiç önemli değil. Kopya denilen özel çalışma yöntemleri var. Sanırım onları da kullanmak lazım. He? Bak bu iyi fikir işte. Orhan neler diyorsun ya? Aa, kız üniversitede lisede değil ki. Annemle babam Mehtabı kopya çeksin de öyle üniversite bitirsin diye yollamadı herhalde buraya. Tamam yahu, tamam ne kızıyorsun? Sadece hayat tecrübesi verelim dedik, o kadar. <gülüyor> hayat tecrübesi demişken, bugün evlilik yıl yıldönümüz falan mı var ha? Ya da birinizin doğum günü mü? Yoo, hayır. Nereden çıkardın şimdi bunu? E hayatım, bir sürü bir şey almışsın. <gülüyor> Dikkatimi çekti. E, sormak istemedim ama içim içimi yedi ha. Ay, kredi kartı. Ne kredi kartı bu? Bu benim yeni kredi kartım. Hayatım, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Kart yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bak, yeni yeni toparlanıyoruz. E, aşkım... Lütfen e... bir tane. Tatlım, lütfen o kartı dikkatli kullan, tamam mı? Olur, tamam. Bana başka bir tavsiye yok mu enişteciğim? <gülüyor> Var. Haftaya sınavların sonuçları açıklansın, ona göre bir tavsiye alacaksın Mehtap Evet. <gülüyor> ...bir hafta geçti ve sonuçlar açıklandı. Bu kadar vahim mi yani olay? Aa, hemen espriye vurma olayı Orhan. Bakalım nasıl geçmiş, dur öğrenelim. Bütün finaller başarıyla verildi desem yeterli olur mu? Zaten o yüzden birazdan arkadaşlarımla buluşacağım. Aferin <gülüyor> sana. Bugünün en güzel haberi. Yani bu kadar fatura hesap kitap ödeme planı içinde çok iyi geldi gerçekten. Sen neden böyle suskusunca hali? Mırmır yok ortalarda. Mırmır kim? Ay, kedimiz Orhan'cığım. Ne kedisi? Ne demek ne kedisi? Bizim kedimiz. Hatırlamadın mı? Ay hadi ama. Yapmayın. Sen de mi Mırmır'ı görmedin Mehtap? Ablacığım Mırmır ne? Ay kısa tüylü, dört ayaklı. Bizim Mırmır canım. Aa Mehtap. Şey benim çıkmam lazım. Sonra görüşürüz. E, tamam Mehtap'cığım. E, çok geç kalma ve telefonunu açık tut tamam mı? Olur enişte. <gülüyor> pisi pisi pisi. Gaps gaps gaps Mırmır Gaps gaps Neredesin? Mırmır Gaps gaps kedi olayı da nereden çıktı Jale? Ne demek istiyorsun? Jale. Bizim bir kedimiz olamaz. Benim hayvanlara alerjim olduğunu biliyorsun. Elbette biliyorum. Zaten bu yüzden onu bahçede tutuyorduk ve sen yokken içeri alıyorduk. Hatırlasana. Üf, anlamıyorum. Şimdi senin bana söylediğin bir kedi mi var? Allah aşkına oran yapma biliyorsun. Bilmiyorum hayatım. Pekala eğer bir kedimiz yoksa bahçe kapısında duran bu kedi tabağından kimin yemek yediğini söyler misin? Sonra bu eski kilimin üzerinde kimin yattığını. Tamam. Doğru ya şimdi anladım. Siz Mehtap'la bana şaka ediyorsunuz. Ama işte de komik değil. Hayır hayatım neden şaka edeyim? Daha ödeme planı yapacağım. Buzdolabını tahmin etmeye çalışacağım. Neden böyle bir şey yapayım ki? Peki canım. Dediğin gibi olsun hadi. Ama hiç hoş değil. Bu da nereden çıktı? Bizim başka planlarımız vardı. Şimdi yeni bir buzdolabı bütçemizi iyice sarsacak. Öyle deme hayatım. Bak en güzel modeli aldık. Hem de bu fiyata... Hem kredi kartımız da var. Ben de bundan korkuyorum ya. Nasıl ödeyeceğiz? Hem sen demedin mi hayatım? Minimum ödeme bir hafta içinde yapılmalı diye. Evet dedim. Öyleyse bari orta hali bir şeye bakalım şimdilik. İlla ki en pahalı modeli almamız gerekmiyor öyle değil mi? Anlamıyorsun değil mi sen beni? Hayatım ben seni anlıyorum. Ama sen beni hiç anlamıyorsun. En çok da buna üzülüyorum inan artık canım çıkıyor çalışmaktan ve yetmiyor. Tamam hayatım tamam anladık tamam. Aa. Yeni buzdolabınız için mükemmel bir tercih yaptığınızı düşünüyorum. Birçok bölme geniş hacim. Hem kampanyamız da çok uygun. Nakit mi kredi kartım efendim. E, kart tabii ki. Orhan lütfen kızım hayatım ne olur. <gülüyor> Pekala tatlım. Ne yapalım biraz daha fazla çalışır öderiz. Sorun değil. Teşekkür ederim kocacığım. Bak ne diyeceğim. Eğer gerçekten bir kedi almak istiyorsan... Okulundaki taslı şakanızı unuttum mi? Ayrıca bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha iki gün önce bir kedimiz vardı. Şimdi sen de Mehtap'ta... ...mırmır sanki hiç olmamış gibi davranıyorsun. Jale Hanım, affedersiniz. ...kredi kartınızla ilgili bir sorun var galiba. E, bankanız bu alışverişi onaylamıyor. Neden? Bilemiyorum. Dilerseniz kendiniz sorabilirsiniz. Olur, sorarım. E, Mesut Bey ile görüşmek istiyorum. E, ben Jale Yılmaz... Alo Mesut Bey nasılsınız? Ee, ben bir alışveriş yapmak üzereydim. Nasıl? Anlıyorum. Evet evet anlıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ay tabii ki unutmam. Ne demek? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Şimdi kontrol edebilirsiniz. Kartım açık. Hemen işleminizi gerçekleştiriyorum hanımefendi. Hayırlı olsun efendim. İyi günlerde kullanın. ...tüm bunlar ne demekti Jale? Şey... ...kartın ilk ödemesini yapmayı unutmuşum da. Sanırım postacı geç getirdi zarfı. E biz de bakmayınca... ...hayatım... ...bu defa köpek alsak diyorum nasıl olur? Nasıl bu defa? Ay Orhan yapma lütfen. Bir hayatım. Ama kısa tüylü olmalı tamam mı? <gülüyor> tamam hayatım. Kısa tüylü bir köpek. Hem mektaba da bir meşgale olur... Tamam, tamam, tamam. Sen nasıl istersen. <gülüyor> Alo? Bir saniye lütfen. Ulaşmaya çalışıyorum. Ee, evet, ulaştım. Evet, Jale Yılmaz'ın hesabı. Kazanç elde ettiğimizi biliyorum. Nasıl yani? Yine mi? Bu defa ödeme yapmadan neler almış? Demek öyle. Bu defa tam anlamıyla geç kaldı o zaman. Nasıl mı? Tam seçenek uygulamasına başlayın o halde. Hayatını almaya başlayabilirsiniz. <gülüyor> Mutfak harika oldu. Yeni buzdolabımız da parlıyor hani. Sen ne dersin Mehtap? <gülüyor> Bence de çok güzel oldu ablacığım. Öyle mi dersin? Hep çok güzel oldu de ama iş başa düştü mü ortadan yok ol. Var mı öyle? Aşk olsun abla. Ne zaman yardım etmedim sana? Hem tatildeyiz. Akşam arkadaşlarımla çıkacağım ben. Aferin sana Mehtap. Çık bakalım. Belki bizim seninle ilgili bir programımız var. Sormadan ne öyle? Yok ablacığım o şekilde değil. Bu gece Serin'in doğum günü, o yüzden ama yani bundan sonra çıkmam. Bir kere de beni doğru anlasan ya Mehtap. Sana çıkma diyen mi var? Ama ben de Nişten de seni çok özlüyoruz. Belki biraz daha birlikte zaman geçirmemiz güzel olur diye düşünmüştüm. Hadi Asma masuratını öyle. <gülüyor> tamam ablacığım. Aferin sana. Aferin işte böyle. Köpeğe baktın mı hiç? Dolapta az kıyma var. Sence kıymadan hoşlanır mı? Biraz ısıtsak diyorum. <gülüyor> abla? Ay, köpek nerede bu arada? Bahçede de göremedim. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Jale abla? Ay, köpek, köpek nerede diyorum? Ay, ne köpeği? Ama şakanın dozu kaçtı artık. Oyun oynamayı bırakın lütfen. Peki o zaman. Ben oyun oynamıyorum. Ve dışarı çıkıyorum. Nasıl istersen öyle olsun. <gülüyor> Yağmur da başladı. Of, köpek de yok ortalarda. Mehtap da. Durun bir arayayım ben. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra. Hayatım, bu halin nedir böyle? Öle yemeni çıkarız diye sürpriz yapıp geldim ama sen Daha ne olsun? Yine aynı hikaye. Ne hikayesi canım? Sakin ol biraz lütfen. Olamam. Yine aynı numarayı yapıyorsunuz Mehtap'la. Önce kedi yok dediniz. Ben de şakanızı bozmayayım diye sesimi çıkarmadım. Şimdi de yeni aldığımız köpek ortada yok İşin ilginç tarafı Mehtap yine ne köpeği demeye başladı bana Ay Allah'ım delireceğim Şale, Hayatım Bizim ne kedimiz oldu ne köpeğimiz Ayrıca Mehtap kim? Ah Yeter artık bu kadarı fazla Ne demek Mehtap kim? Benim kız kardeşim Üniversiteyi yanımızda okuyor Hayatım Senin Mehtap diye bir kardeşin yok ki Öyle mi? Şimdi arayayım da gör Sonra Bunu hesabını sormasını bilirim ben size. Böyle bir numara bulunmamaktadır. Bak karıcığım. Neler oluyor sana bilmiyorum ama garip bir şekilde bundan mutlu değilim ve endişeleniyorum artık. Başka biriyle konuşmak ister misin? Yani e, profesyonel yardımda alabiliriz. Yeter ki sen Anlamıyorsun Orhan. Ben delirmiyorum. Bak. Senin için geldim. Hadi. Hadi biraz sakinleş. Gel bir öğle yemeği yiyelim. Sonra ne yapacağımıza karar verirsin. Sen ye yemeği Orhan. Benim biriyle konuşmam lazım. Hem de derhal. Cihan'ın eşi de senin gibi oldu bir ara. Çok iyi bir doktora gittiler. İstersen Cihan'ı arayıp... Hayır aşkım gerek yok. Bugün bu iş çözülecek. Sonra konuşur. Aşkım. Her ne olursa olsun... ...ben yanındayım. Ve... E seni seviyorum. Bir saniye lütfen. Ben sizi sonra arayacağım. Elbette. İyi günler. Biraz daha kibar olabilirsiniz Câli Hanım. Ne kibarlığından bahsediyorsunuz siz? Kedimi köpeğimi kardeşim aldınız elimden. Evet, bunlar doğru. Size anlaşma şartlarımızdan bahsetmiştim. Problem ne peki? Ne demek problem ne? Ay siz manyak mısınız yahu? Siz elimdeki her şeyi aldınız. Arkadaşlarım, kocam kimse, hiç kimse bir şey hatırlamıyor. Bakın, anlamadığınız bir şey var. Ben sizi ta en başından uyarmadım mı? Bu kart hiçbir karta benzemez. Ödeme şekli de anlaşması da farklıdır demedim mi? Evet. Yine de her şeye rağmen... Son bir defa imza atmadan okuyun diye ısrar etmedim mi? Evet. Ama ben böyle sadistçe bir şey olacağını nereden bilebilirdim? O kısmı beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Biz ana parayla birlikte deneysel matrisi de kazanıyor ve hayatlar üzerinden kazanç sağlıyoruz. Ne biçim insanlarsınız siz? <gülüyor> Bizler sadece işimizi yapmaya çalışanlarız. İnsan. <gülüyor> siz kendiniz söylemiştiniz. Biz son çare kredi kartıyız. Ve siz siz bizimle bir anlaşma imzaladınız. Ve güven verici ödemeler yapmakta başarısız oldunuz. Oysa gözlerinizi biraz açsaydınız, sizin için didinen, çalışan eşinizi, o sevgiyi görseydiniz elinizdekine razı olurdunuz. Ama siz ne yaptınız? <gülüyor>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 <gülüyor> Hepsi anlaşmanızda yazıyordu Ama en çok altı çizili kelime kibirdi Ve siz bunu hiç görmediniz Sizin anlaşmanıza lanet olsun Her ne olursa olsun bu bu yaptıklarınızı haklı çıkarmaz Siz bir insanın hayatını öylece çekerek ellerinden alamazsınız Anlıyor musunuz alamazsınız <gülüyor> Biz hoşumuza giden her şeyi alabiliriz Cale Hanım Siz anlamıyorsunuz Tabii ki minimum ödemeyi yapmadığınız sürece. O zaman dururuz. Ben... Ben o zaman bu hesabı kapatmak istiyorum. Peki neyle kapatmayı düşünüyorsunuz Şale Hanım? Hesaplarınızın hepsi limitlerini aşmış durumda zaten. Eşimle ortak bir hesabımız var. Kapatmaya fazlasıyla yetecektir. Ondan sonra hayatımı geri alabilir miyim artık? Önce bu hesabı onaylatmamız ve... ...kocanızdan izin almamız gerekiyor. <gülüyor> Değil mi? Ne de olsa ortak hesap. Peki ya kocam onay vermezse? O zaman, yani eşiniz onay vermezse... ...çünkü bu hayattaki tek birikiminiz... ...işte o zaman bunun daha ağır bir karşılığı olacaktır. <gülüyor> Örneğin bu telefon konuşması sonucunda... ...artık kocanız olmayabilir. Bunu göze alabiliyor musunuz Jalihan Hanım? Evet, göze alıyorum. O halde son perde açılsın. Orhan Bey merhaba. Ben Mesut Soykan. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi eşiniz Jale Hanım'ın ödeme gecikmesi yüzünden rahatsız ediyorum... Ödemesi gereken parayı eşiniz daha ödemedi ve durum açıkçası iyi görünmüyor. Nasıl? Yok yok hayır henüz yasal yollara girilmedi ama belli bir zaman sonra girilecek. Zaten kendisiyle de konuştuk. Sizinle ortak bir hesabınız olduğundan bahsetti. Jale Hanım hesabı tamamen kapatmak istiyor. Ama takdir edersiniz ki ortak hesap olduğu için sizin de onayınız gerekiyor. Nasıl? Ee, evet, tüm birikiminiz. Jale Hanım da söyledi. Aşkım lütfen reddetme. Ne olur, lütfen. Düşünmekte haklısınız efendim. Seni çok seviyorum, ne olur reddetme. Anlıyorum Orhan Bey. Nasıl? Tabii, bu durumun eşinizi üzeceğinden hiç şüphem yok ama... ...çok acelesi de yok. Rahat olabilirsiniz. Emin misiniz efendim? Anlıyorum. Evet evet anlıyorum Peki Orhan Bey Dediğiniz gibi olsun Ne dedi Eşiniz Jale'nin canı zaten yeterince sıkkın İyi günler geçirmiyor o yüzden Yani onun daha fazla üzülmesindense Onayı veriyorum dedi Ay Canım benim Canım benim Eve gittiğinizde her şeyi nasıl istiyorsanız O şekilde bulacaksınız Jale Hanım Hesap kapanmıştır ama arzu ederseniz size bu defa eski kartınızdan daha prestijli hatta platinyum bir kart verebilirim. Sen, sen ne yüzsüz bir adamsın ha? Nasıl söylersin bunu? Ben sadece işimi yapan biriyim. Size ve ihtiyacı olan her müşterimize son çare kartı olarak kapımız daima açık olacaktır. <gülüyor> E böyle olunca ne anlamı kalıyor ki hikayelerin canım? Sevmiyorum kardeşim. Sonu mutlu biten hikayeler hoşuma gitmiyor. Yok aşkmış, yok sevgiymiş. Hadi, hadi, hadi. İnanın bunun telafisini yapacağım sevgili faniler. <gülüyor> Ama itiraf edin. Sizin hoşunuza gitti sanırım. Sen de mi Brütüz? Yani sen de mi hayal ettin... Amma da meraklıymışsınız ya böyle hikayelere. Neyse, bu gecelik hikayemiz istemediğim bir sonla da olsa bitti. Şimdi bir de siz benden ara bölgede kaybolmamak için ipucu da istersiniz değil mi? <gülüyor> o halde bu geceki ipucumuz da geliyor Elinizde bir kart varsa sonuna kadar kullanın. Hatta yetmezse gelin kefiliniz ben olayım. <gülüyor> Nasılsa tahsilat için ödeşmeye bol bol vaktimiz olacak burada. Ara bölgede. Ve inanın her taksit anını sonsuza dek alınacaksınız. Haftaya cuma gecesi... Saat gece yarısına geçince, bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada NTV frekansında sizleri bekliyorum uçağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. <gülüyor> Çocuk Oyuncağı Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç Mesut Selçuk Kıpçak Jale Yeliz Gerçek Orhan Ali Rıza Kubilay Mehtap Özden Ayıldız, Satıcı Dündar Müftüoğlu Telesekreter Zeynep Acıhan Peynircioğlu Efektör Ufuktan Gel Mikrofondaki Hayal